Evet tekrar bir aradayız Ömer Can Özdal ve e, bu gezinin bir, birinci e, ayı bitti sona erdi evet. bir ay boyunca Belki de dün ilk defa dün hiç özel yayın yapmadık onun dışında bütünüyle Açık Radyo'da bir ay boyunca her zaman, kimi zaman e, bütün güne yayılan, kimi zamansa bazı programların kendi sahiplerinden e, rica edilerek yaptığımız yayınlarla devam etti. Tabi e, bu arada da bütün dünyaya e, esin kaynağı olan tarafları da oldu. Başta Brezilya olmak üzere Türkiye'de de çeşitli biçimleriyle devam ediyor. Evet. Özellikle de parklarda Türkiye'nin dört bir parkına, İstanbul'un bütün parklarına yayılmış olan zaman zaman seslerini de size aktarabildiğimiz forumlar yapılarak bir yeni demokrasi biçimi, yeni siyaset biçimi arayışları sürüyor. Özellikle de genç, özellikle de genç ve kadın nüfusun yeni jenerasyonun Twitter kuşağı da diyebiliriz Twitter jenerasyonu. Büyük bir arayış içinde olduğu görülüyor. Bunun takibini yapıyoruz. Evet gerginliklerde devam ediyor. Daha önce Mersin'den haber verememiştik Mersin'den çok fazla haber gelmiyordu. Fakat dün Mersin'de Taksim Gezi Parkı e, protestolarına destek vermek amacıyla insanlar yürüyüş yapmak istemişler. Polis e, müdahalesi yaşanmış ve çıkan olaylarda 17 kişi yaralanmış Mersin'de. Yaklaşık 500 kişi destek ve protesto gösterilerini gerçekleştirmek istemiş ve e, toplamda 10 e, gösterici gözaltına alınmış. Biri emniyet amiri, ikisi de gazeteci olmak üzere 17 kişi de yaralanmış bu olaylar sonrasında. Mersin gergin Mersin'de gerginlik varmış dün akşam itibariyle. İnsanlar da polisin tazikli su, biber gazlı müdahalesi üzerine alışveriş merkezine kaçmışlar. İnsanlar da orada e, kaçanlara yardımcı olma ve çalışmaya dair de haberler ve hikayeler de geliyor. Evet yani geziden gezegene Diren Gezegen diye de bir çok dünyanın çeşitli ülkeleriyle bir arada ve çeşitli ülkelerinden gelen iklim aktivistlerinin yaptığı çok renkli canlı bir toplantı vardı. Müzikli de aynı zamanda şeyden başlayıp Nomune Hastanesi'nin önünden Aydarpaşa'dan Kadıköy Meydanı'nda sonunda da bir luksus konseriyle sona eren ...bir buluşma vardı... ...Gönül... ...Türkiye'den daha büyük bir katılımın... ...olmasını da arzu ederdi... ...bunun da ödeleştirisini ve eleştirisini... ...yapmakta yarar... ...olabilirdi... ...ama Asya, Avrupa ve Amerika'dan... ...ortak bir ses, başka bir enerji... ...mümkün geldi, rengarenk... ...yazılarla yazılmış, başka bir dünya... ...mümkün... ...HES, nükleer, termik istemiyoruz... ...iklimi değil, sistemi değiştir, pankartları... ...vardı... Gezegen satılık değil, nükleer santrali hayır, kömürü toprakta bırak. Kömür bizi hasta etme. En güzellerinden biri buydu, eğlenceli, esprili bir şey. Ee, gezegen için vegan ol, iklim için et yeme, Türkiye çöl olmasın. Diren gezi, diren gezegen. Yani çok mesela birbirine bağladıkları Libya, Tunus, Cezayir Fas bayraklarıyla kadınların en önde yan yana de belirtiliyor Biyanet'ten. iyi bir derleme yapılmış olduğunu görüyoruz. Milliyet Gazetesi'nde de diren gezegen evet. konusunda gayet ayrıntılı bir şey vermişti. Mehveş Evi'nin e, e, e, Evi'nin Mehveş Evi'nin yazılarının yanı sıra aynı zamanda yakından takibi almış idi onu da önemli söyleyelim aslında dünkü Milliyet Gazetesi'nde vardı bu iki muhabirle takip etmişlerdi meseleyi de evet aynı gün içerisinde Taksim dayanışmasının bir çağrısı üzerine insanlar Taksim Meydanı'na tekrardan geldiler oldukça kalabalık olduğu görülüyordu e, Taksim dayanışmasının bu çağrısı üzerine gelen insanların oluşturduğu kalabalığın ve e, dayanışmanın da bir çağrısı daha vardı e, bu birliktelik sırasında. Buradayız Gezi Parkı eylemlerinin tüm, tüm sorumluluğunu üstleniyoruz e, diyerek dilekçe vermek üzere pazartesi günü yani bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na e, davet etmişler insanları ve yapılan açıklamada 1 Temmuz 2013 pazartesi günü saat 12.30'da çağlayan adliyesi C kapısı karşısına alan e, karşısını alan bölgede buluşulduktan sonra adliyeye dilekçelerin verileceği duyurulmuş ve bir örnek dilekçe de verilmiş. Radikal gazetesinin internet sitesinde de bulabilmek mümkün bu dilekçeyi ve taksim dayanışması buradayız. Gezi parkının tüm sorumluluğunu üstleniyoruz şeklinde bir çağrısını e, yeni bir çağrısını yapmış bugün de Tekrar etmek gerekirse Çağlayan'da buluşacaklarmış Adalet Sarayı'nın önünde. Evet, gezi eylemlerinin bize faydası oldu diyen de bir bakan var. Bu renkli açıklamalar da devam ediyor. Bunun inandırıcı olup olmadığının bir önemi yok ama yüzlerde her zaman bir gülümsemeyle izlemek de mümkün. Evet, neymiş acaba? Çevre birinci artmış. Bakanlığın mı yoksa insanların mı? Millet çevreyi öğrendi demiş. Hmm. Gezi olayları kendiliğinden birdenbire millete çevreyi Millet geziye çıkmış ve çevreyi öğrenmiş. Bu kullarda biz karlı çıktık demiş. Bakalım somut şeylerden bahsedebilecek mi aynı zamanda bakan? Ee, hep beraber göreceğiz. İnsanlar evet. öğrenmiş olabilir ama bakan öğrenmiş mi? O daha önemli galiba. O çoktan... O, yoksa onu çevre bakanı mı yaparlar? Evet yani? evet kendisi zaten söylüyordu en çevreci hükümet biziz diye. Erdoğan mı söylüyordu onu? Kim söylüyordu? Herkes Erdoğan söylüyordu galiba. Bayraktar da söylüyor ama ondan önceki çevre bakanı da söylüyordu. Yalnız son definici Toki diye geçiyor. Toki, eski Toki başkanlığıydı kendisi biliyorsun çevre ve şehircilik bakanı olmadan önce toplu konut idaresi yani onun inşa harekatından Muş'un Tarihi Ermeni Mahallesi de nasibini almış. Merkez Kale Mahallesi'nde bulunan 500'e yakın ev belediye tarafından yıkılmış. Yıkım öncesi de birçok kişi Ermeni altınlarını bulmak için evlerinin altını kazması trajikomik sahnelerde oluşturdu diyor haberde. Bu da böyle bir yani evini yıktırmak istemeyen, satmak, devretmek istemeyen nerede zorla yıkım kararı geliyor gibi tuhaflıklar da vardı. Ayrıca Bunları da görebilmek mümkün oldu. Evet. Mümkündü. Şimdi e, e, şeyden de bahsetmekte çok büyük yarar var. Yani, önemli bir nokta biraz önce yani programın başında Yedver Zanzikyan'ın yazısından alıntılarla Ali Bilge ile de konuştuğumuz gibi bir Başbakan Erdoğan ve AKP çevrelerinin yanı sıra siyasal Kürt hareketinden kimi isimlerin de Gezi Parkı barış sürecini bozabilir yorumları yaptığına tanık olduk diyor. Fakat tabii e, e, sadece PKK ile değil yürüt, e, PKK ile yürütülen barış sürecini değil memleketteki genel durumu negatif yönde kim bozabilir biraz buna yakından bakayım dedim. ister istemez ilk olarak Başbakan'ın bir aydır kulaklarımızdan silinmeyen o bağıran, hedef gösteren, kalabalıkları kışkırtan, had bildiren sesi geldi diyor. Bilhassa milli iradeye saygı başlığı altında düzenlediği mitinglerde ve meclisteki grup toplantılarında gezip arka protestocularını alenen Türkiye'yi işgale kalkmış düşmanlarla bir tuttuğunu... ...batı yabancı düşmanı zihniyetin izlerini görmemek mümkün değildi burada diyor. Bununla da kalmadı Alevileri eylemlere katıldığına... ...Alevilerin eylemlere katıldığına dikkat çekti. Bir nevi onları uyardı. Kürtlerin katılmadığını vurguladı. Bir anlamda kutladı. Yani bir nevi etnik mezhepsel sicil amirliği yaptı diyor. Ve ondan sonra da işte dün Samsun'daydık bugün her durumdayız. Bunun bir anlamı var. Buradan da Sivas'a gidebiliriz diye... ...düşman işgali... ...İstanbul veya İzmir işgal edilmiş gibi... ...tüm Türkiye gözyaşlarına boğulmuştu... ...diye korkunç hamasi... ...işgal... ...Türkiye'si manzaraları... ...çiziyor... ...ve o kara günlerde sadece Türkiye değil... ...sadece bu aziz millet değil... ...tüm dünya Müslümanları gözyaşları... ...dökmüş dünyanın her köşesinde... ...Müslümanlar ellerini semaya... ...kaldırıp dualar etmişti diye... E, ...söylüyor yani Müslüman... ...gavur ayrımı yapıyor. Evet. İnanın bugün de aynı şekilde tüm dünya Müslümanlarının elleri semaya kalktı diyor. Zaten verdiği bütün referanslarda işte Saray Bosna'dan Gazze'ye orada bütün sadece Müslüman ülke o da Şii olmayan Sünni Müslüman ülkelerin büyük Başkentlerini, büyük kentlerini ...ya da metropollerine hedef gösteren... ...bir harita çiziyor. Çok... ...şehitlerin hesabını... E, ...sormak mesele. Şimdi e, fakat... ...yani şöyle bitiriyor... E, Türkiye'deki işte... ...medya'da... E, hadi, ...sen hangi iktidarla konuşuyorsun ya... ...Ak Parti iktidarıyla bunlar konuşulur mu... ...diyor. Şu valiyi görevden alacaksın... ...şunu görevden alacaksın diye ondan sonra ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı ne platformu olursa olursan ol ya ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı böyle bir şey olur mu taksin dayanışmasından bahsediyorum evet ee, ve ondan sonra da e, Türkiye'deki bu hadiseler yurt dışına sistemli ve abartılı bir şekilde aktarıldı Türkiye içindeki bazı medya kuruluşları Avrupa'daki ortaklarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalıştılar bazı sermaye grupları bu tertibin içinde yer aldı. Nokta hedeflere son derece profesyonelce bilgi aktarımı yaptılar diyor. Görüldüğü gibi sokaktan, gençlikten doğan bir muhalefet hareketini demiş yazısında bitirirken, danziken. Hangi düşman kalıbına sokacağını şaşırmış, öfkeden dengesini tamamen kaybetmiş bir otorite var karşımızda. Onunla iyi geçiniyorsan tamam mesele yok ama olur da muhalif olursan hem İslam düşmanısın hem Türk düşmanısın yabancıların uşağısın ve denize dökülmen caizdir. Geçen hafta da dikkat çektiğim gibi bir dönemki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işçi partisi çevrelerinin dilini bile kullanmakta beis görmeyen bunun yanına Osmanlı fetihçiliğini de ekleyebilen o derece çığırından çıkabilen bir zihniyet bu. Herhalde barış için öncelikli tehdit kendine ve topluma düşman yaratan dil olsa gerek demiş lazırken yani önemli bir baş başbakanın şeyinden de bahsediyordu. Evet, belki de trajik olansa bu başbakanın e, retoriğinin, başbakanın sözlerinin diğer kısımlara da diğer bölümlere de daha önce alışkın olmadığımız insanlara ve siyasi çevrelere de Sirayet etmesi örneğin söylemiştik Ali Bilge ile konuşurken BDP Muş Milletvekili Sırı Sakın bazı sözleri vardı. Sırrı Sakık şöyle diyordu bazı kesimler sandıkta yenişemedikleri iktidar partisi acaba farklı alanlarda nasıl devirebiliriz? Ne yapabiliriz anlayışı içinde oldular diyor Gezi Park eylemlerinden bahsederken askere davetiye çıkardılar biz AK Parti ile çatışırız kavga ederiz ama bunun yolu Yöntemi sandıkta hesap görülür. Yani bunun yöntemi sandıkta hesap görülmesidir demiş ve Gezi park olayından çok masumane talepleri olan kesimleri bunun dışında tutuyorum. Bir tarafta bayraklarla bayrakların sopalarıyla linç operasyonu gerçekleştirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyoruz dedi. Gezi Parkı'na baktığınız zaman arada sadece 50 metre vardı. Yani ultra e, kemalist gruplarla BDP'nin arasında sadece 50 metrelik bir fark vardı ve gerçekten de... Birbirlerine hiç saldırmadan... Birkaç müfret olay yaşandı fakat onların arasında da girilip ve tatlıya da bağlanan olaylar da görüldü. Aynı zamanda o ikonografik fotoğrafları da gördünüz. Bir yanda BDP bayrağı, bir yanda Türk bayrağı arka tarafta ülkücülerin yaptığı işaretlerle polise karşı direnen insanları da görmüştünüz. Fakat BDP Muş milletvekili sırrı sakık ya gazetelere bakmamış ya Gezi Parkı'nda bulunmamış böyle bir açıklamada... E, ...kendisinden görülebiliyor. Son olarak bir de ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Robert Koptaş'ta Ağustos'ta ...hayat olduğu gibi... ...başlıklı sütununda... ...gezi çalıştayına neden katılmadım... ...başlıklı bir yazıda bir açıklama yapıyor. 22 Haziran'da... ...AK Parti milletvekillerinden... ...Şanlıurfa milletvekili... ...Zeynep Karatay, Karahan Uslu'dan... ...bir şey almış çağrı almış. Gezi olaylarıyla ilgili bir çalıştay düzenliyoruz demiş. Katılır mısın? Neyi amaçlıyor diye sormuş. İşte eleştirel sesleri uzmanlardan duymak istediği, raporu da parti üst yönetimine ileteceklerini anlatıyor. Bir an düşündüm sonra katılırım dedim ama Başbakan'ın salı günü meclis grubunda yaptığı konuşmayı dinledikten sonra vazgeçtim diyor katılmaktan. İşte biraz önce de parçaları okuduğumuz ve önce Zeynep Karahan diyor ardından da kararınızı gözden geçirmesini rica eden Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'ya gerekçeleriyle açıkladım diyor. Yani Türkiye bunca badireden geçerken benim bir çalıştaya katılıp katılmamam hiçbir önemi yok ama... ...Başbakanın gezi olayları sırasında takındığı ülkedeki kutuplaşmayı derinleştirici tutumu çok hatalı buluyorum... Ve, ve bu tavrın toplumsal iklimde yarattığı tahribata dikkat çekmek adına toplantıya neden katılmadığımı bir de buradan anlatmak istedim diyor. Ve şu çok önemli. Yani AK Parti'ye karşı hiçbir kategorik reddim parçası değilim. Darbecilikle de ulusalcılıkla da ilişkimin ne olabileceği aşikar. Ama başbakanın milim değiştirmediği üslubu bana dahi başta önemli bulduğum toplantının hiçbir işe yaramayacağını düşündürmeyi başardı diyor. Bu işin içinde samimiyet değil bir halkla ilişkiler çabası gördüm. İnsanlar ölmüşken hepimizin canı yanmışken böyle bir çabanın parçası olmak istemem, istemedim diyor. Ve... Yani hükümet politikasının değişmeyeceğinin işareti e, o kadar zaman geçtikten sonra çok daha sağ, soğukkanlı bir üslupla e, tutturulabilecekken bu konuşmanın yapılması salı günkü insanları aşağılayan camide içki içildiği suçlamasına yaslanan ve olayları komplolara bağlayan hava tutturunca diyor. Dolayısıyla... Hani Partinin zirvesiyle kurulları arasında da belki farklılık olabilir diye düşünülebilirdi ama her şey başbakanın iki dudağı arasından çıkacak sözleri bu kadar kilitlenmişken makas ne kadar daha açık olabilir diyor yukarı ile aşağı arasında ve en önemlisi de olayların başlangıcı üzerinden bir ay geçmişken başbakan bizzat kendisi eylemcilerin temsilcileriyle görüşmüşken Hatta parkın çiş koktuğunu bile bilecek ayrıntılara vakıfken günlerce sokaklarda taleplerini binbir şekilde dile getirmeye çabalayan insanların verdiği mesajı almak için çalıştay düzenlemekten çok daha öncelikli şeyler olmalı demiş. Artık mesele Başbakan Erdoğan'ın insanları gerçekten ötekileştirmeden, komplo teorilerinin ardına saklanmadan dinlemesinden ve gerekli adımları atmasından geçiyor diye... Bitiriyor. Gerisi lafı güzel demiş Robert Koptaş. Evet, bitiriyoruz. Evet, yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar.